Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Günaydın. Evet son derece yoğun bir gündem var gene. Özellikle e, İtalya'da dün yaşananlar, evet. Yunanistan'da onun hemen öncesinde yaşananlar. Avrupa'da neler oluyor? Euro bölgesi, Avro nereye gidiyor şeklinde sorular bıraktığımız yerde duruyor sanıyorum. Valla bıraktığımız yerde duruyor biraz. Bu yayına ne zaman başladık biz doğrusu hatırlamıyorum ama herhalde her üç yayından ikisinde Avrupa'yı konuştuk. Evet. Ee, hakikaten Avrupa'da e, depremler durmuyor. Aynen bizim Udağım'da olduğu gibi e, birdenbire bazen beklenmeden tam bitti depremler, artçılar yavaşlıyor diyorsunuz. Sonra aniden tekrardan bir deprem ortaya çıkıyor. Şimdi Yunanistan biraz böyle oldu. İstersen Yunanistan'dan başlayalım. Evet öyle yapalım. Yani son dakikaya kadar dün gece e, ne olacak, nasıl bir hükümet kurulacak, başbakan kim olacak belli değildi. Yani e, manzara şu gösteriyor. Bir kere e, Yunanistan'ın, Avrupa'nın çok üstünde durduğu, işte geçen Ekim ayında kabul edilen e, son istikrar planı, temer sıkma planı diyelim, Bunun tabii ki en azından bunun zaman kazanmak için mutlaka kabul edilmesi gerekiyordu. Fakat Orada büyük sorunlar çıktı. Önce biliyorsunuz referandum derken referandumdan vazgeçme zorunda kaldı Papandreou. Büyük baskı geldi. Parayı vermeyi istediler. Onun ardından tabii istifa etme durumu, yeni bir hükümet kurulması söz konusu oldu. İşin özü şu, Yunanistan'da siyaseten bunu... Önceden de söylüyorduk, toplumun bu kadar ağır şartlar temel sıkmayı kabul etmesi kolay olmuyor. Bir tarafta bu var, öbür tarafta Yunanistan Euro bölgesinde ısrar kalmaya devam ediyor. Bunu nihayet işte Merkel telaffuz etmeye başladı, Almanlar belki çıkarsınız, onu yapmasanız, bunu yapmazsanız değil mi? Ama Yunanlar çoğunlukla Euro'da kalmak istiyor, hükümet burada kararlı olduğunu söylüyor. E, o zaman e, Yunanistan'ın bir şekilde Euro'yu çürütmekten e, çıkarılması lazım. Bu nasıl olacak? E, burada çok büyük sorunlar var açıkçası. Çünkü Yunanistan'da büyüme yok. Aksine ekonomik küçülmeye devam ediyor. Ve bu e, kabul edilen planın da hem içinde biliyorsunuz çok ciddi özelleştirmeler var. Evet. Ama sendikalar karşı çıkacak. E, memurun, işsizlik zaten hızla yükseliyor. E, memur sayısını azaltma var. Emekli maaşlar düşürme var. Şimdi bütün bunlar şu anda işte ütüyü kurtarmak için yani daha doğrusu örüyüşü üçten kurtarmak için kağıt üstünde yapılacak gibi duruyor. Yani herhalde son dakikada bilmiyorum bu sabah haberler midir ama galiba artık meclis başkanı üzerinde karar vermişler. Bir başmaklamalar gibi duruyor. Önce biliyorsunuz o ilginç bir ayrıntı var. Herkes merkez bankası. Başkanın eski Merkez Bankası Başkanı, gene Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Black Biskücatçı olduğu söylenen Papandrouno'nun da danışmanı başbakan olacaktı. Fakat ona da şiddetle tanıdık azetti. Evet, tek istemedi. Yani hı hı. neden istemediler? Ayrıntıları, bir şey gördüm, bir band, bir şeyde gösteride, şey istemiyoruz Merkez Bankası'nın finansçıyı istemiyoruz diye. Çünkü onun misyonu belliydi. Şimdilik meclis başkanı daha siyasi fakat daha siyasi olmak demek aslında Yunanistan'da bu şeyin uygulamasında, plan, istikrar planının uygulamasında da büyük sorunlar çıkacak demek. Bu istikrar planı... Lafı, lafı evet pardon Buyurun. Ben de o istikrar planıyla aslında ilgili bir şey sormak istiyordum. Bu konuyla da alakalı. Bu istikrar planı derken hani... 10 senelik en azından bizim görebildiğimiz, ulaşabildiğimiz kaynakların 10 sene sürmesi öngörülen bir süreç oldu. Valla ben bir be. yazımda, yazımda baya önce yani bu Yunanistan'ın doğrusu bunun büyük bir sorun olduğunu hissettim mi diyeyim yani tahmin ettim. Zor da değildi. Başından beri bu işlerin böyle yürümeyeceğini söylemeye çalışıyorum. Bir yazımda yarım yüzyıllık şeyden söz ettim kemer sıkmakta. Ee, bu, bu şey değil yani bir, bir laf olsun diye söylenmiş bir şey değil. Çünkü Yunanistan Euro'da kaldığı sürece tabii ki yarım yüzyıl sürmeyecek bir olay. Şunu söylemeye çalışıyordum. Euro'nun içinde kaldığı sürece çözüm yok. Çünkü şu nedenle yok. Yunan ekonomisinin ya, bir Kuzey Avrupa ile yarışacak bir verimlilik düzeyine gelmesi mümkün değil. Ya çok ciddi ölçüde rejektlerin düşmesi lazım ya da dramiye dönerek kur aracılığıyla bir rekabet gücü kazanmaya çalışması lazım. Şimdi bunu yapmadığı sürece biliyorsunuz bir kere bu plan işte 10 yıl diyorsun yani %120'ye düşecek. Yani 10 yıl sonra İtalya seviyesinde evet stabilize stabilize olmasın borç oranının %120 ile zaten İtalya'nın bugünkü durumu mümkün değil. Yani absürt sadece vakit kazanılmaya çalışılıyor şu anda Yunanistan'ın yoksa çıkışı yok. Büyük bir ihtimalle bu Federal Avrupa vesaire de aslında... Ee, Yunanistan için Şu anda Yunanistan için bir çare ol, Olacak gibi değil hani Şey sorununu çözemiyorlar e, Bu ülkelerdeki büyüme sorununu çözemiyorlar İtalya da aynen böyle İtalya'nın aslında %120 hani Yunanistan'dan Daha düşük bir borç oranı var ama Orada da sorun şu şeyleri de daha iyi Bütçe daha düşük Faiz dışı fazla verebiliyor Yunanistan gibi değil her şeye rağmen bir Sanayi ülkesi Fakat orada da büyüme yok Büyüme olmadığı sürece şeyin piyasaların açıkçası güveni kayboldu. Çünkü büyüme olmadan borcun aşağı çekilmesi mümkün değil. E O zaman da birdenbire faizler aynen Yunanistan'da, Portekiz, Finlanda'da olduğu gibi aldı başını gitti biliyorsunuz. %7'yi geçti. Yani %5'lerle bile İtalya'nın bu borcu uzun dönemde çevirmesi mümkün değil kadar kısa sürede %7'yi geçmesi faizlerin zaten İtalya'nın topun ağzına geldiğini e, ve hatta e, hakikaten orada da belki de bir kurtarma planının tırnak içinde e, gündeme gelmesine neden oluyor. Yani şu anda çok sıcak gelişmeler. Berlusconi e, tabiri caizse sebetleyerek e, yeni bir daha güvenilir bir acaba başbakanla e, piyasalar ikna edilebilir mi? E, faizler düşebilir mi? O Şimdi konuda da... O konuda da mesela yani. The Telegraph gazetesinden bir e, grafik var. E, çok ilginç. İtalya ile ilgili bu. E, İtalya'nın borcu işte 1.9 trilyon seviyesinde. Evet. İtalya'nın... E, euro. Avro pardon. Euro, evet. evet e, 1.4 trilyon e, euro e, da kurtarma 1.4 trilyon euro büyüklüğünde bir kurtarma paketine ihtiyacı varmış. Evet. Ee, ve işte şey içinde karşılaştırma olarak da e, bu euro alanının kurtarma e, fonunun büyüklüğü verilmiş yanda o da 440 milyar e, evet. euro şimdi orada biliyorsunuz 1 trilyon euroya çıkartma kararı alındı fakat Hı -hı. para yok ee, şimdi orada da birkaç opsiyon ciddi evet. olarak tartışıldı yani bunlar aslında Avrupa'nın nasıl bir çıkmazsa karşı karşıya olduğunu gösteriyor bakımdan Yani çok kısaca hatırlatmak isterim dinleyicilere birinci birinci opsiyon Fransa'nın opsiyonuydu öyle basitleştirelim istersen ee, Avrupa Merkez Bankası'ndan yani bir banka statüsü verelim bu Avrupa istikrar fonuna bunu ki, kağıt şeytinsin ki, ki kağıt çıkarsın bir imza atalım bunu gitsin bu kağıtları Avrupa Merkez Bankası'na kırdırsın ondan sonra ondan paralarla alalım o paralarla da gidip İtalyan tahvilleri alalım çok özetle buydu. Bu Buna Almanya şiddette karşı çıktı Çünkü bir kere hem statülerine aykırı şeyin Avrupa Merkez Bankası'nın hem de bu enflasyonist bir politika Yani hı hı. para basacak Aynı Amerika'da Fed'in yaptığı gibi Fed biliyorsunuz bütün çürük tahvilleri İki de üç defa işte bu miktar kolaylaştırması denen bankalardan topladı Bankalara bu çürük tahvillerinin yerine taze dolarları verdi Çürük tahvilleri kendisi aldı önce banka sistemini kurtarmak aynı operasyonu Fransa diyordu ki Sarkozy Avrupa'da da yapın yani bankaların elindeki İtalya tahvillerini, işte Yunan tahvillerini büyük ölçüde topladılar i̇şte orada da bir biliyorsun şeydi zaten bir kısmını üstüne bardak soğuk su içti bankalar ama İtalya dev bir şey işte bir trilyon euroya yakın bir şey gerekiyor satın alma bunların para basarak toplayalım. Buna Almanya enflasyonist olacağı için şiddetle karşı çıktı. Bu opsiyon yattı. İkinci opsiyon şey çıkartalım. Euro bom çıkartalım. Yani Avrupa, Almanya imza atsın altına. Kısaca genel özetli söylüyorum. O garanti versin. Bu euro tahvilleriyle bunlar sağlam para. Piyasadan para toplayalım, borç toplayalım yani. Ondan sonra bunu Avrupa İstikrar Fondunun bu işte bir trilyona çıkartmak için bu böyle bir operasyon yapalım Şimdi burada da şey e, korkuyor Fransa çünkü bunu yaparsak 3 haneli notu düşer. Çünkü ne kadar Almanya imza atarsa, aslında sonuçta bu Eurobond'ların parasıyla gidip çürük İtalyan tahvilleri, Yunan tahvilleri alınacağı için notlar rating'ler düşebiliyor Bundan dolayı da ödü patlıyor Fransa'nın. sınırda Mes ve biliyorsunuz çok ağır istikrar şeyleri. Sarkozy seçime gider. Sarkozy evet. Orada da birçok bir vergiyi arttırıcı bir paket ortaya çıkardı. Üçüncüsü opsiyon gidip şey IMF'e şey Çin Rusya falan Brezilya para koysun bunların <gülüyor> şeyleri var büyük rezervleri var. İşte Çin'in malum 3 trilyon doları geçti i̇şte şeyin 600-700 milyar dolar bir trilyona yakın Rusya'nın var. Ondan sonra Brezilya'nın var 300 milyar dolar. Bunlar para koyulsunlar IMF'den oradan şu orada da tabii büyük geostratejik çatışmalar ortaya çıktı. Amerika bir kere karşı çıkıyor el altından diyor ki bu Çin'e bu kadar büyük büyük şey verirseniz biz yarımında nasıl baş edeceğiz? Ama ABD'nin kendisi de... zaten bu para bize lazım dedi kesinlikle reddetti Rusya IMF üzerinden belki biraz para verilir ama gerek gerek Rusya. Karşı çıkmıyorlar, yanlış diyorlar ki oradaki bizim o zaman oy haklarımızı arttırın, veto hakkı isterim Çin diyor. Aynı Amerika gibi diyor. Şimdi buna da bundan da korkuyorlar, Çin'den korkuyorlar. Dolayısıyla ortada para yok şu anda. Yani İtalya ya başa dönecek olursak, değil Telegraf'ın işte 1 trilyon 400 milyar euro şey lazım, para lazım kurtarmak için ortada para yok. 444 milyar euro var. Bu geri kalan nereden gelecek para belli değil. Yani dördüncü opsiyon bir şey olabilir. Vergileri toplarlar Avrupa'dan, diğer halklardan ve bu para konulur. Fakat buna şeyin tamiri yok Kuzey Avrupa Daha doğrusu Kuzey Avrupa basitleştirmek için söylüyorum. Yani bütçe disiplini uygulamış, istikrar programlarına uymuş, kurallara uymuş. Almanya, Hollanda, Finlandiya, Slovakya... Say sayabildiğin kadar bunlar da bu sefer biz neden cebimizden para koyup Güney Avrupa'yı onların deyimiyle Kulöp, Medi, Kulöp Mediterane'yi kurtaralım diyorlar Güney'i. Onlar kendilerini kurtarsın. Şimdi orada hakikaten büyük bir çıkmazlığı karşı karşıya. Ama orada o. şöyle bir soruda da yokmuş. Şimdi e, Yunan bankalarının, e, daha doğrusu Yunanistan'ın e, çok uzun bir süre çok yüksek oranda borçlandığı artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Evet. E, bu borçlanmayı gizlemek için hesap kitapta oynama yaptıklarını da e, evet. biliyoruz Yunanistan'ın. Biliyoruz evet. E, ama öte yandan bir de şu var. Bu... Borcu veren özellikle bu işte Alman veya Fransız bankalarının büyük bölümünün de zaten bu işlerde bazı e, usulsüzlükler olduğunu bilincini olarak borcu vermeye devam ettiğini de biliyoruz. Evet. Şimdi burada da bir başka çıkmaz. Yunanistan için bu nispeten kolay halledildi. Çünkü Almanya şeye ödetti yani bankalara sonuçta. Bu faturanın bir kısmını ödettirdi. Bir kısmını tamam Alman halkına ben Faturayı çıkartıyorum. ileride çünkü biliyorsunuz Yunan tahvillerini aldı, borç da veriyor şey Avrupa İstiklal Fonu. E sonuçta bunlar büyük bir olasılıkla ödenmeyecek. İşte dönüp dolaşıp tabii ki Almanya'daki vergi mükellefinin sırtına binecek. Ama bir bölümünü e, bankalara ödettiler. Çünkü bundan işte bir ay, bir iki ay önceki tartışma oydu. Merkel onun için ısrar ediyordu. ama Mutlaka bu bankalarda bunun faturasını ödemeli diyordu ve kabul ettirdi bunu bir kısmını sildi biliyorsunuz bankalar evet. orada daha karmaşık bir mekanizma var Yüzde yarısı silindi gidip duruyor ama işte ileride Yunanistan batmazsa belki öyle olmayacak ama büyük bir ihtimalle herhalde yarısı gitti şimdi bir fatura ödediler bunu ceplerinden çıkartıp bu paraları koyacaklar yani hissedarlar koyacak karları dağıtmayacaklar falan bir fatura var fakat şimdi İtalya konusunda Olay devasa. Geçen gün Avust Avusturya Maliye Bakanı İtalya kurtarılamayacak kadar büyük demiş. Evet. Bu şey biliyorsunuz metafor yani ünlü işte diyip. Too, to too big to fail evet. diye demişler bu sefer. Evet aynen öyle. Yani iflas bırakılmayacak, iflas ettirilemeyecek kadar büyük banka sistemi meselesinde konuşulurken şimdi İtalya'nın bu tabii çok paradoksal bir şey. Çünkü İtalya kurtarılamayacak kadar büyükse, peki kurtarılmak gere kurtarılması gerekiyorsa ne olacak? E, Rubini e, İtalya'nın borçları yeniden yapılandırılmak zorunda demiş. Şimdi bu tabi gene aynı şeyi e, ikilemi gündeme getiriyor. Kim ödeyecek faturayı? E, bankalar ödeyecekse ya da bir bölümünü bankalar ödetirilecekse bu kadar o büyük. Sermayeleri kendi ceplerinden koyamayacaklar. O zaman devletleştirilecekler İrlanda'da yapıldığı gibi. Ee, şimdi o, da, o da bir opsiyona doğru gidiyor. Sonuçta eğer bunu o, o, Kuzey Avrupa'ya ürettirilecekse o zaman o, devletleştirilme kaçınılmaz gibi gözüküyor. İtalyan devleti bunu yapabilir mi o da belli değil. Yani o, büyük bir çıkmazla karşı karşıyalar yok e, borçlarını alarak İtalya'nın borçlarını üstlenerek şey edeceklerse bunu kendi halklarına nasıl kabul ettirecekler? Dolayısıyla şu anda hakikaten Avrupa'da bir çöküş kaçınılmaz gibi duruyor. Eğer bu Güney şeyde ısrar edecek olursa Euro'da kalmaya bence benim de savunduğum görüş bu. Yani bu kutup kuzey. Ya bunları çıkartacak şey de yok, mekanizma da yok. Yasal olarak hukukken böyle şeyler evet, Öncelermediler. Ama şey var yani Avrupa Birliği'nin geçmişine Baktığımız zaman kriz anlarında bu gibi mekanizmalar Çok çabuk da belirleyebildiğini görüyoruz yani İhtiyaç o noktaya gelirse. Tabi yani Hukukçular da onu diyor tamam o. yok diyor Ama belirlenebilir fakat güney Büyük bir ısrarla a, Euro'da kalmak istiyor. Çünkü bunun Bundan yararlanıyor. Aksi takdirde işte Böyle serseri mayın gibi Fırtınalı sulara açılacaklar Korumadan yoksun kalacaklar Çünkü euro her şeyle rağmen bir limandı Fakat bu limanın da Değerini bilemediler de Diyemeyeceğim Çünkü bu iki bu Birbirinden çok farklı ekonomileri Birbirine benzeyeceklerini varsayarak Bu para birliğini yaptılar Ve bu ekonomiler birbirine benzemedi Daha da ayrıştı Özellikle enflasyon açısından Ayrıştı verimlilik açısından ayrıştı. Ücret düzeyleri itibarıyla ayrıştı. Şimdi bütün bunlar olunca olmuyor yani para birbiri ya da işte bizim mesela biz Güneydoğu'ya ne yapıyoruz? Sonuçta değil mi? Vergilerin batıdan toplanıyor. Bir bölümü doğuya aktarılıyor. Doğudan vergi falan toplanmıyor. Şimdi bu bir ulusal devlet içinde işte bunu dayanışma olarak görebilirsiniz. Ne, ne, ne görürseniz görün ya da bunu bir İşte orada siyasi sıkıntıları hafifletmek için bir rüşvet gibi görün ne olursa olsun ama sonuçta Batı razı hatta biliyorsunuz bizim Güneydoğu'yu tartışırken ya oraya daha çok yatırım yapalım deniyor. Şimdi şeyde Avrupa'da böyle bir dayanışma yok hala ulus devletler var ve insanlar kendilerini bu ulus devletlerle tanımlıyorlar bir Avrupa dayanışması. Efendim işte Almanya biz artık Avrupalı olduk diyecek. Almanlar, Finlandiyalılar. Ondan sonra bu güneydekiler de zavallılar şeyler. Kötü durumdalar. Biz şimdi böyle birlik çökmesin diye biz bunlara e, kazandığımız paralarla yardım yapalım. Şu bu, bu bu noktaya gelmedi Avrupa ve ben yakın dönemde geleceğini de ya da gözle görülür gelecekte geleceğini de sanmıyorum. Dolayısıyla mutlaka yeniden tasarlanması lazım Avrupa Birliği'nin, özellikle Para Birliği'nin. Burada güney çıkmıyorsa, direkliyorsa bir opsiyon dışında, bakın o tartışılmaya başlandı. Bunu önce şaka gibi söylüyorduk, o zaman güney çıkmıyorsa Almanya çıkar diye. Pardon iktisatçılar. Şimdi bazı iktisatçılar diyorlar ki belki Almanya'nın çıkması daha az maliyetli olacak. <gülüyor> Çünkü o zaman değil mi Avrupa içinde bir dengesizlik var. Evet. Ee, şimdi... <gülüyor> Şeyin <gülüyor> Almanya Euro'da kalıp diğerleri işte Lirete, Drami'ye dönüp onların Euro karşısında devalüe olup rekabet gücü kazanmaları ve tekrar ihracat yoluyla İthalatı kısarak büyümeye geçmeleri planı yerine, opsiyonu yerine daha basitini yapalım. Çünkü bir de orada bu eski paralar döndükleri zaman borçlar ne olacak, nasıl onlar Euro'da mı kalacak falan inanılmaz. Yani gene borçların önemli bir bölümünün silinmesi gerekecek. Öyle yapacağımıza daha basit bir şekilde Almanya çıksın, Deutsche Mark'a geçsin. Deutsche Mark tabii Euro karşısında değerleneceği için. Aynı şey olacak. Bunlar Avrupa içinde güney rekabet gücü kazanacak. Almanya daha çok ihracat yapabilir. Şşş. Almanya da bunlara daha az ihracat yapar. Şöyle spekülasyon. Böyle bir dengelenme ciddi ciddi konuşuluyor. Evet. Metzer, ben onu yazmıştım bir yazımda. Ünlü Amerikalı iktisatçı şey önerdi. Yeni euro önerdi. Daha doğrusu kuzey eurosu. Hı. Ee, ya güney kalsın euro da o zaman kuzey yani birbiriyle homojen bir şey gösteren aynı türden ekonomiler verimli işte e, ihracatçı ekonomiler ayrı bir para birimi kursun Hollanda Finlandiya dahil olsunlar Almanya da başı çeksin Fransa girer mi girmez mi orada da Fransız iktisatçılar ikiye bölünmüş durumda zira bir kısmı gir, girmesin diyor yani bunlar tartışılıyor şu son birkaç haftadır. Ee, yeni euro yani aynı şey Deutsche Mark, yap yapılmasın ama bir yeni euro olsun ikinci bir para alanı bu yeni euro eski euro ya da mevcut euroya karşı zaten değerleneceği için işte biraz önce söylediğim mekanizma çalışır yani her halükarda a, bu para birliğinin bence ömrü doldu bu bu şekilde gitmeyecek. Evet Paul Krugman da bugün dünkü yazısında benzer bir düşüncedeydi. Avro'nun sonu. Hocam ben okumadım evet. ne diyordu Krugman? Krugman da e, Merkez, Avrupa Merkez Bankası'nın politikasını bugüne kadar yanlış olarak niteliyor ve e, aslında Avro'nun sonunun <gülüyor> gelmekte olduğunu söylüyordu o da. Evet. Yani en azından bildiğim kadarıyla. Bu çok çünkü temelde birbirine Benzemeyen ve bir kısmı sürekli dış ticaret açığı ve hatta bütçe açığı az veya çok veriyor. Öbür taraf ticaret fazlası veriyor. Yani Almanya Çin Çin'de işte çok ihracatı dayalı büyüme deniyor. Fakat Almanya daha çok, Çin'den daha fazla. Yani dış ticaret fazlası Almanya'nın milli gelinine oranladığınız zaman Çin'den daha büyük. Aslında bu konuda herhangi bir dengeleyici bir mekanizma olmaması da sorunu yaratıyor. Yani şu şekilde hani e, bu ülkelerde veya işte Kulikmet veya Akdeniz ülkesi denilen Yunanistan, evet. İtalya gibi ülkelerde e, bu ülkelerin de zaman içinde o yapısal dönüşümü sağlayarak benzer bir e, evet. seviyeye gelebilmesi için bir dönüştürücü mekanizma yok. Hani Keynes'in 1940'larda öngördüğü gibi. Yok, yok yani şimdi çünkü daha doğrusu şunu tamamen yok da diyemeyiz ama yürümedi. Evet. Çünkü şunu öngörüyorlardı İşte bir Maastricht kriterleri malum Bunlar borçlarını adım adım düşüreceklerdi Yani o unutuluyor Sadece %3 bütçe açı üstünde odaklanıyor Bir bir kere bunu Almanya Fransa zaten çiğnedi Bir defa çiğnemekle de bir şey olmaz Dediler Bir kere zaten gevşettiler İkincisi bu Yunanistan ve hani Yunanistan gizlemiş ama Gene de çok yüksekti borcu Keza İtalya'nın Belçika'nın öyle Bunlar düşüreceklerdi borçlarını Bunun için tabii sürekli kenar sıkmak Gerekiyordu bunu yapmadılar Ondan sonra Enflasyonların birbirinden Kopmaması lazımdı Güneyde ücret düzeylerini Verimliliğin üstünde Yükseltmeye başladıkları için Enflasyon ayrıştı Kuzeyden daha yüksek bir enflasyon oldu Şimdi tüm bunlar bir araya Geldiği zaman güney giderek Rekabet gücü kazandı Şimdi. Bunu rekabet gücü kaybettiğiniz zaman genelde kur bunu düzeltir. Şimdi Türkiye bunu çok iyi biliyoruz yani. İşte hı hı. son şeyde gene biliyorsunuz muazzam bir cari açık oluştu ve ciddi ölçüde Türk lirası değer kaybetti. Belki daha da kaybedecek ileride bilmiyoruz bu yeterli oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. 2001 krizinden Türkiye 30 reel değer kaybı geçti. Hani nominal olarak. Tabi dolar fırladı biliyorsunuz Mart ayında işte iki katına çıktı şu ama sonunda enflasyon da patladı. O Sonunda baktığınız zaman 2001 yılında %30'luk bir rekabet gücü kazanmıştı. Ve ihracat patladı adeta 2001 sonuna doğru ithalat çizgi ölçüde kısıldı. Ve Türkiye'nin çarkları ekonomik çarkları böyle yeniden oluştu. Burada tabi fatura, bir fatura var bir faturayı ödüyorsunuz. Ama sonuçta da e, ekonominin çarkları yeniden dönmeye başlıyor. Büyüme ortaya çıkıyor. Şimdi Güney Avrupa bundan tamamen yoksun. Yani ya ücretleri düşüreceksiniz e, bunu bu nasıl olacak? Ayrıca ücretleri düşürürseniz çok ciddi deflasyon yaratabilirsiniz. E, i̇çeride muazzam bir durgunluk ortaya çıkabilir. Çünkü o Ücreti düşürdünüz, iş talebi kıstınız, hemen ihracat yapacak haliniz yok ki. Hadi İtalya'da bu bir ölçüde yürüyebilir. Yunanistan'da biliyorsunuz sanayi de yok. Evet. Sanayi kurulacak da bilmem ne de o, o bir, bir tek turizm için diyorlar e, faydası olacak. Kal böyle diyor, Rekabet gücü kazanmaları. Kaldı ki bu faturayı ödemeyi reddedebilir bu ülkelerin nüfusları. yani. Kesinlikle işte bu referan... reddediyorlar zaten evet. fakat şey de tabii biraz şizofrenik bir şeye doğru gitmeye başladığı olay e, Yunanlılar biliyorsunuz işte son dönemde anketler yapıldı. İşte soruluyor e, bu şeye e, Avrupa'nın kabul ettiği işte Yunanistan'a da kabul ettirmek istediği bu istikrar e, programına e, ne diyorsunuz? Çoğunluk hayır diyor. Euro'da kalmak istiyor musunuz? Çoğunluk evet diyor. Şimdi iyi de <gülüyor> bu ikisi nasıl olacak? Peki o zaman şunu sormak lazım. Peki Yunanistan'ın Şeyini, dış ticaret açığını Bütçe açığını Borca oranını nasıl aşağı çekmeyi Düşünüyorsunuz Nasıl olacak Bu, evet. ee, bu sorunun cevabı yok Gayet basit evet Gerçekten de Hem Avro hem de Avro üzerinden Avrupa Birliği Son derece dalgalı sulara Yeni girmiş gibi değil iyice ilerlemiş ve sonunda belli değil gibi Gözüküyor Biliyorsunuz Amerikalılar yani bunun siyasi sonuçları açısından da yani bu savaşa kadar ıı, gider demeye. Zaten ıı, Martin Feldstein NBR'ın yani ıı, şeyin ekonomik araştırmalar, Ulusal Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin Amerika'nın başkanıdır. Çok uzun yıllar önce daha euro çıkmak üzereyken çok ilginç bir makale yayınlamıştı. Daha euro yoktu bu euro. Ee, Avrupa'da tekrar savaş çıkartır demiştim Ben bunu o zaman tamamen Fantezi ve e, Amerikalıların Kıskançlığı olarak e, Yorumlamıştım yani bu kadar da Abartılmaz tamam yani bir, bir sorun var. Çünkü bu işte optimal Para alanı dediğimiz teori Var mı zaten <gülüyor> 1960'larda Geliştirilmişti Mundell e, tarafından e, Biliniyordu e, Avrupa'da bunun Şartları yoktu Bunu Avrupalılar da aslında biliyorlardı ama biz şartlarımız şey zaman içinde oluşturacağız aynı bizim Ala biraz yaklaşım hani kervan yolda düzülür hikayesi ama Avrupa'ya da para birliğine de uygulandı şimdi bunlar tamam tam şartlara arkas uymuyor ama bu ekonomileri biz çürdeş bir hale getireceğiz. İşte biraz önceden söylediğim gibi bunu başaramadılar aksi oldu. Şimdi bu gerçeği kabul edip e, yeniden düşünmek lazım bu para birliğini. E, buna da bir türlü yanaşamıyorlar. Çünkü Avrupa'da bu şey e, bir, bir gerileme başlarsa hep çünkü sorunlar çıktıkça bir adım ileri bir adım ileri gittiler. Şimdilik de aynı şeyi aslında Güney Fransa savunuyor. Federalizm yapalım. Evet. Federalizm bana sorarsanız siyasi koşulları yok. O, o, duygusal koşulları yok. O, ve bunları yani. da yok. Yani Daha çok federalizm yapalım demek işte biraz önce söylediğim gibi kuzeyler vergilerini bir şeyde çanakta toplayalım. Brüksel'den o, o çanaktan da güneye sübvansiyon yapalım. Federalizm dediklerinin özeti bu. Bunlara ha. Kuzey razı olduğu gün bu olabilir. Ama bugün razı değiller. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Daha sanıyorum Avrupa'ya ilerleyen programlarda da konuşmaya devam Vallahi edeceğiz. Allah yani bugün tabii büyük bir heyecanla İtalya izlenecek ne olacak Hı -hı. orada. Çünkü bir iki gün içinde Cumhurbaşkanı bu işte kendi reform paketlerinin reform dediğimiz kemer sıkma programının meclisten geçeceğini söyledi. Şimdi bütün dikkatler orada yoğunlaşacak. Faizler ne oluyor bakılacak. Berlusconi Yakutan e, ayrılıyor mu yerine güvenilir birisi geliyor mu yani şimdi Yunanistan bitti mi bitmedi mi onu da bilmiyorum ya yani şimdi İtalya ile haftalarca aylarca uğraşacağız. Heh. Görüşmek üzere çok teşekkürler. İyi yayınlar hoşçakalın. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.